Ümmetin kanserli uzvu Şia Rafiziler Abdullah bin Sebe'nin İslam toplumundaki faaliyetleri Hasan'ın harifelik dönemi Murat Güç Abdullah bin Sebe, Ali radıyallahu anh döneminde insanlar arasında itikadi sapkınlıkları ve özellikle rucat inancını yani ölmüş olan bir insanın tekrardan dünyaya dönmesini dillendirmeye başlamıştı. O, Ali'nin vefatından hemen sonra şu sözlerle rucat inancını somutlaştırarak dillendirdi. ''Vallahi sen onun kafasını yetmiş ayrı kabın içinde de getirsen, yetmiş tane adaletli şahit de getirsen, biz Ali'nin öldüğüne inanmayız. Allah'a yemin olsun ki Ali, yeryüzünün bütün mülkünü eline almadan ve arabı ve Acem'i ıslah etmeden gökyüzüne yükselmeyecektir.'' Ali işini henüz bitirmedi. Muaviye ve haricilerden intikam almadı ve bütün mülkü Ehlibeyt'in eline vermedi. Bunları yapması için Ali mutlaka geri gelecektir. Abdullah bin Sebe, faaliyetlerini 5. halife olan Hasan radıyallahu anh döneminde de devam ettirdi. Hasan dönemi Ali radıyallahu anh, suikast sonucu hemen şehit düşmedi. Bir müddet yaralı şekilde yaşadı. Fakat kılıç zehirli olduğu için Ali radıyallahu anh bir müddet sonra şehit düştü. Abdullah bin Sebe'nin yanında olan bazı insanlar Ali'nin yanına gelerek dediler ki, ''Ey Ali! Yerine birini halife tayin et. Ali, ben yerime kimseyi tayin etmem. Resulullah'ın kendi yerine birini tayin etmediği gibi ben de tayin etmiyorum. Kendi aranızda birini tayin edin.'' dedi. Ali'nin şehit düşmesinden sonra Kays bin Sa'd bin Ubade, Hasan'a radıyallahu anhum) halife olarak biat edince insanlar da Hasan'a biat ettiler. Hasan'ın radıyallahu anh halife seçilmesi hicri 40'lı yıllara tekabül etmektedir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatı ise hicri 10 yılında gerçekleşti. Resulullah'ın vefatından 30 yıl sonra Hasan'a biat edildi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hilafet ümmetimde 30 yıl sürecektir. Bundan sonra saltanat gelecektir. İbni Kesir el-Bidaye ve Nihaye kitabında bu rivayeti aktardıktan sonra şöyle der. Hasan'ın hilafetiyle Raşid hilafet dönemi bitmiştir. İmam Ahmet'in naklettiği bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Benim ümmetimde nübüvvet, Allah'ın dilediği kadar olacaktır. Daha sonra Allah dilediğinde nübüvveti kaldıracak, sonra raşid hilafet gelecektir. Raşid hilafet Allah'ın dilediği kadar kalacak, sonra Allah raşid hilafeti kaldıracaktır. Sonra ısırıcı mülk gelecektir. ısırıcı mülk Allah'ın dilediği kadar kalacak, sonra Allah ısırıcı mülkü kaldıracaktır. Sonra cebri mülk, diktatörlük gelecektir. Daha sonra nübüvvet menhici üzerine hilafet geri gelecektir. Hasan Radıyallahu anh, insanların biatini mutlak olarak kabul etmiyor, bazı şartlar dahilinde halife olabileceğini söylüyordu. Hasan, biati şu söz üzerine aldı. Kitaba, sünnete ve raşit halifelerin sünnetine bağlı kalacağıma, kiminle harp edersem harp edeceğinize ve kiminle sulh yaparsam da sulh yapacağınıza dair bana biat edeceksiniz. Hasan bu şartları öne sürerek daha sonra yapılacak olan sunha hazırlık yapmış oluyordu. Çünkü Hasan baştan beri Muaviye ile aralarında olan ihtilafın bitmesini istiyordu. Nitekim Hasan bununla müjdelenmiştir. Buhari'de geçen bir rivayette Resulullah Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhum yanındayken Hasan'ı öperek dedi ki, ''Benim bu oğlum Seyyid'dir. Umulur ki Allah bunun eliyle iki mümin tayfe'nin arasındaki sorunu sulh eder.'' Abdullah bin Sebe ve taraftarları Hasan'ın sulha meyinli olduğunu anlayınca sulhun olmaması için bir takım faaliyetlere başladılar. İlk olarak insanları Şam ehliyle savaşması için ayaklandırmaya başladılar. Hasan da bunun önünü alamayınca savaş kararına onay verdi ve ordunun hazırlanmasını emretti. Fakat Hasan'ın niyeti savaşmak değil, Sulh yapmaktı. Bununla beraber Hasan haricilerin babasına yaptıklarını çok iyi bildiği için dikkatli bir şekilde hareket etmeye çalışıyordu. Nasıl ki hariciler Ali ile beraber savaşa çıktılar ve Ali'ye kafir diyerek karşı çıktılarsa aynısını Hasan'a da yapabilirlerdi. Hasan'ın niyetinde savaşmak yerine müzakere yoluyla anlaşmak olduğu için savaş işini ağırdan aldı. Savaş alanına geç gitmek için orduyu yavaşlatacak bir takım emirler verdi. Bu arada Muaviye'de sulh olması için elçilerini Hasan'a gönderiyordu. Uzun görüşmeler sonunda Hasan gizli bir şekilde hilafeti Muaviye'ye bazı şartlarda bırakacağına dair sulh yapma kararı aldı. Hasan sulh kararını aldıktan sonra atının üstünde insanlara seslendi ve dedi ki, ''Ey insanlar, ben sizden kiminle savaşırsam savaşacaksınız, kiminle barış yaparsam da barışacaksınız.'' diye söz almıştım. ''Ben bu işten ilmi çekiyorum.'' ''Bu işi Muaviye'ye bırakıyorum.'' Hasan bu sözü söyler söylemez hemen biri bıçakla saldırarak baldırına bıçak darbesi vurdu. Fakat Hasan atın üzerinde olduğu için darbe ölümcül olmadı. İkinci bir suikaste sulh için yapılan görüşmeler esnasında gerçekleşti. Biri bıçakla saldırdı ve bıçağı kemiğine sapladı. Hasan'a yine bir şey olmadı. Sulh'u istemeyenlerin tüm çabalarına rağmen sulh gerçekleşti. Hasan bazı şartlar koşarak hilafeti Muaviye'ye bıraktı. Sülh'te koyulan şartlar 1. Şart Kitap, sünnet ve raşid halifelerin yoluna tabi olunacaktır. Bu şart Hasan'ın radıyallahu anh yanında veya Şia'nın yanında meselenin itikadi olmadığının en açık delillerindendir. Şayet Ehnebeyt ve Şam ehli arasında veya Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhum arasındaki ihtilaf itikadi olmuş olsaydı Hasan ne hilafeti Muaviye'ye bırakırdı ne de şart olarak raşid halifelerin yoluna tabi olmayı şart koşardı. İkinci şart. Var olan mallarımıza dokunulmayacak. Hasan hem emirlik dönemlerinde elde ettikleri hem de Resulullah'ın Abdulmuttalip oğullarına fey olarak bıraktığı malların kendilerinde kalmasını talep etti. Muaviye de bunu kabul etti. Hasan bin Ali radıyallahu anh vallahi Muaviye'yi radıyallahu anh dağlar gibi büyük askeri birliklerle karşıladı. Bunun üzerine Amr bin As radıyallahu anh Muaviye'ye ''Ben vallahi öyle askeri birlik görüyorum ki bunlar kendileri gibi sayıca ve keyfiyetçe akran olan birlikleri öldürmedikçe geri dönmezler.'' dedi. de Amr'a ki vallahi Muaviye bu iki adamın hayırlısıdır şu cevabı verdi. ''Ey Amr, söyle bakalım şunlar bizimkiler öbürlerini, öbürleri de şunları öldürseler Müslümanların işlerini kim benim adıma yürütecek, kim kadınlarının yetimlerinin bakımını benim adıma üzerine alacak?'' Sulh yapmak için Kureyş'in Beni Abdi Şems boyundan iki kişiyi yani Abdurrahman bin Semure ve Abdullah bin Amiri radıyallahu anhum Hasan'a gönderdi. Bunlara haydi şu zata gidin ona sulh yapmak istediğimizi söyleyin. Hilafet arzusundan vazgeçmesini talep edin. Buna mukabil ne isterlerse verin dedi. Bunlar Hasan'ın yanına gidip huzuruna çıktılar. Muaviye'nin tenbihine uygun olarak konuştular. Hilafeti Muaviye'ye bırakması halinde ne isterse vereceğini söylediler. Hasan onlara, ''Bizler Abdülmuttalib oğullarıyız. Beytülmal'dan bir hissemiz var. Bu ümmet ihtiyaç karşısında mal için kanını israf etmeye başladı. Beytülmal'dan bize ayrılacak hisse nedir?'' dedi. Onlar, ''Muaviye size şunları teklif ediyor. Hilafetten vazgeçmenizi talep ediyor. Mukabilinde ne istediğinizi soruyor.'' dediler. ''Hasan, sizin bu vaatlerinizi bize kim tekefül edecek?'' dedi. ''Elçiler, sana biz tekefül ediyor, garanti veriyoruz.'' dediler. Hasan, her ne talepte bulunduysa hepsine ''Biz tekefül ediyoruz.'' diyerek teminat verdiler. Böylece Hasan, Muaviye ile surh yaptı. Hasan-ı Basri Rahimehullah demiştir ki, ''Ben Ebu Bekir'i işittim, şöyle.'' demişti. ''Resulullah'ı minberde gördüm, yanında Hasan bin Ali vardı.'' Bazen halka yöneliyor, bazen Hasan'a yöneliyor ve şu oğlum Seyyid'dir, umulur ki Allah bununla iki muazzam Müslüman orduyu sulha kavuşturacak, diyordu. Üçüncü şart. Geçmişte yaşanan olaylar silinecek ve taraflar hiçbir şekilde hak talebinde bulunmayacak. Şartlar arasında en önemli olanı budur. Çünkü Osman'ın şehadetinden sonra yaşanan olayların temeli kısas talebinde bulunmaktı. Nitekim İslam düşmanları bunun üzerinden propagandalarını yaparak ümmetin ihtilafını ve parçalanmasını sağlıyorlardı. Abdullah bin Sebe ve taraftarlarını asıl rahatsız eden madde budur. Çünkü bunlar mezheplerini bunun üzerine kurmuş ve bütün fitneyi bunun üzerine çıkarıyorlardı. Her iki tarafta hak talebinden vazgeçtiklerinden dolayı bu insanların fitne yapacakları araçları kısmen ortadan kalkmış oldu. 4. Şart Bu madde ihtilaflıdır. Tarih kitaplarında iki rivayet varid olmuştur. Birinci rivayet. Muaviye, Hasan'a radıyallahu anhum yolladığı sulh mektubunda diyor ki, Ben öldüğümde sen yaşıyorsan hilafet senin hakkındır. Sana bu konuda söz veriyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hasan bin Aliye, Muaviye bin Ebu Süfyan'dan, Ben seninle benden sonra hilafetin sana ait olması hususunda anlaştım. Bu konuda Allah ve Peygamberi kefil gösteriyor ve sana söz veriyorum. Sana karşı hiçbir entrika çevirmeyecek ve düşmanlık yapmayacağım. Kim sözünden dönerse Allah'ın en şiddetli azabı onun üzerine olsun. İkinci rivayet, Hasan, Muaviye'ye yolladığı sur mektubunda diyor ki, Sen öldüğünde bu iş mülke, saltanata dönüşmeyecek ve Müslümanlar halifeyi şuurayla seçeceklerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hasan bin Ali ile Muaviye arasında, Hilafete geçtikten sonra Muaviye'nin Allah'ın kitabı, Resulü'nün sünneti ve Hulefa-i Raşide'nin sireti üzere amel etmesi, kendinden sonra veliaht tayin etmemesi ve kendinden sonraki halifenin şurayla belirlenmesi, insanların mallarına, canlarına ve ailelerine eman vermesi, buna karşı gizli ve açık hiçbir entrikada bulunmaması ve dostlarımdan hiçbirine bir şey yapmayacağı şartıyla ona hilafeti teslim edeceğime dair bir anlaşmadır. Buna Abdullah bin El-Haris ve Amr bin Seleme şahittir. Bu iki rivayeti ele aldığımızda muhakkik olan tarihçiler, birinci rivayetin olmasının mümkün olmadığını belirtmişlerdir. Bunu şu gerekçelerle izah etmişlerdir. Hasan yaşarken bile babasına bu işlerden vazgeçmesini tavsiye etmiştir. Ey babacığım! Sen bu insanların nankörlüğünü görmüyor musun? Sen bu insanların yaptıklarını görmüyor musun? Allah'a yemin olsun bu yaşananlar bize gösterdi ki Allah nübüvveti ve hilafeti bu evde toplamaya razı olmadı. Bu şekilde babasını hilafetten vazgeçirmeye çalışan birinin tekrardan hilafeti kendi şahsında istemesi makul değildir. Hasan, kendi hilafet döneminde başa geçmeden önce hilafeti muaviyeye bırakmak için ön hazırlıklar yaptı. Nitekim insanlardan şu söz üzere biat almıştır. Kiminle sulh yaparsam sulh yapacağınıza dair bana biat edeceksiniz. Yine Hasan vefat edeceği sırada Hüseyin'e (radıyallahu anh hinafeti istememe konusunda nasihat ediyor. Sakın bu işe yeltenme. Allah hilafetle nübüvveti bir evde toplamayacaktır. Bu isteğinden vazgeç. Hüseyin (radıyallahu anh kıyam edip halifeliğini öne sürerken sebep olarak bu konuyu ileri sürmemiştir. Yani Muaviye ölünce halifeliği Hasan'a devredeceğine dair bize söz vermişti. Halifeliği Yezide devrederek hainlik yapmıştır dememiştir. Bu konu hakkında herhangi bir rivayette sabit olmamıştır. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı muhakkik olan tarihçiler birinci rivayeti kabul etmemişlerdir. O zaman son şartta sahih olan Hasan'ın Muaviye'ye radıyallahu anhum hilafetin ile olmasını şart koşarak halifeliği bırakmasıdır. Hasan'ın Şehit Edilmesi Hasan halifeliği Muaviye'ye bıraktıktan sonra Medine'ye döndü. Medine'de 10 seneye yakın ikamet etti. Fakat bu zaman içerisinde 3 kere suikastle zehirlendi. Fakat bu zehirlemeler ölümcül olmadığı için Hasan'a fazla zarar vermedi. Daha sonra yapılan başka bir zehirleme girişiminde istenilen elde edilmişti. Çünkü zehir çok tesirli olan bir zehirdi. Hasan uzun bir süre hasta bir şekilde yaşadıktan sonra şehit düştü. Hasan'ı kim zehirledi? Bunun hakkında kesin bir denil yoktur. Şia kaynaklarında olay şöyle aktarılmakta. Muaviye, halife olarak Yezid'i seçeceğini ilan edince, Yezid, Hasan'ın karısı olan Cade binti el-Eş'as bin Kays'a haber yolluyor. Ona diyor ki, Hasan'ı zehirlersen seninle evlenirim. Bunun üzerine Hasan'ın karısı, içeceğe zehir koyarak Hasan'ı zehirledi. Bu rivayet sadece Şia kaynaklarında mevcuttur. Nitekim Ehl-i Sünnet alimleri bu rivayetin ravilerinin hepsinin yalancı ve aşırı Şii olduğunu söylemişlerdir. Biz bu rivayeti sahih kabul etsek dahi Yezid'in Hasan'ı katlettirmesi makul değildir. Bunun nedenleri olarak şunları söyleyebiliriz. Hüseyin'in Yezid'e karşı ayaklandığı zaman sebep olarak bunu öne sürmesi gerekirdi. Gelen rivayetlerin hiçbirinde böyle bir rivayet yoktur. O dönemde birinin öldürülmesi gerekseydi Hasan'ın değil Hüseyin'in katledilmesi gerekirdi. Çünkü Muaviye ve Yezid'in halifeliğine en çok karşı çıkan ve insanları etkileyecek kişi, hiç şüphesiz Hüseyin radıyallahu anh'dı. Hasan'ı öldürenlerin tam olarak bilinmemesiyle beraber şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hasan'ı şehit edenler, sulhu baştan beri hazmedemeyen İslam düşmanı olan insanlardır. Ayrıca Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhum, Yezid'e biat etmemiş ve rahatsızlıklarını her ortamda dile getirmişlerdi. Hasan sürekli olarak nasihat etmiş ve onlar da Hasan'ı dinlemişlerdi. Bu durumda Hasan'ın katledilmesi bu özelliğinden kaynaklanıyordu. Fitneyi arzulayanlar, sulh sürecinde aleyhlerine olanı Hasan'ı öldürmekle lehlerine döndürmek isteyerek onu katletmiş olabilirler. Bu dönemde Abdullah bin Sebe taraftarlarının oynadıkları rol, sulhun önüne geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktı. Ki bundan dolayı Hasan'ı bunlar da öldürmüş olabilirler. Davamızın sonu Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 34. sayısında yayınlanmıştır.